Yer bir üçüncü husus, din kardeşti. Cenab-ı Hak mümin kardeşi, mümin kardeşe zimmetle de, mümin kardeşinin mesulü. Hatta irşatta da mesulü. Ebu Hureyre Ravi ise, kıyamet günü bir kişi bir kişinin yakasını yapacak. Ne istiyorsun benden bu zor günde diyecek. O da diyecek ki, biz seni dünya hayatına beraberdik. Sen beni ikaz etmedi. Bugün de ben senin davacıyım. Emri bir marufta bulunma. Onun ihtiyacını görme. Muhtelif. Yaratılış muhtelif. Yani nizam öyle kurulu. Kimi zengin, kimi fakir. Kimi hasta, kimi sağlam. Kimi evlat, kimi baba. Hepsi birbirinden mesul. Dünyalık ihtiyacında fakir, zengini muhtaç. Ahiret ihtiyacında zengin fakire muhtaç. Onun duasına muhtaç. Onun aman ya Rabbi bu kulunu affet demiş seni muhtaç. Sağlam hastaya muhtaç. Hasta da sağlama muhtaç. Sağlam hastaya bakacağız. Hasta da sağlama dua edecek. Hastanın duasını alacak. Evlat ana babaya muhtaç. Evlat onu hayır hasenatla dolduracak. Anne baba da evladı muhtaç, onu yetiştirecek, onun güzel amellerinden anne baba hisse alacak, sadaka-i cari olacak. Kıyamet günü anne baba gelir, yapmadığı hasenatla karşılaşır. Ya Rabbi ben bunlara işlemedim, bunlar nereden geldi der. Cenab-ı Hak da senin yetiştirdiğin evlatlarından geldi, sana onların duaları ve senin için mağfiret nedir buyurulacak. Velhasıl öyle bir şey ki herkes birbirine muhtaç. Kimse müstani değil. Onun için İslam'da ferdi bir yaşama yok. Ferdi bir yaşamaktan ağır mesuliyet var. Bir müminin içtimalleşmesi lazım. İçtimalleşmede merhamet bile şefkat bile eğlenecek. İmanın lezzeti merhamette. En çok Rahman ve Rahim esması Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Onun da göstergesi, imanın da meyvesi. Merhametin de meyvası hizmette. Onun boşluğunu telafi etme. Misaller çok. Nasıl bir kardeşlik yaşandı? Sabi'de nasıl kardeşlik yaşandı? Evliya Allah'ta nasıl kardeşlik yaşanıyor? Takva topluluğunda nasıl kardeşlik var? Kıyamet günde, o zor günde de yedi kişiden biri Allah için kardeş olanlar ama zor zamanların kardeşliği. Yani çay kahve kardeşliği değil. Sıkletlere katlanma. Dördüncüsü, bütün mahlukat insan için yaratıldı. Bir yaş dalı koparmak bile men ediliyor. Hayvanlara zulüm katiyen men ediliyor. Hayvanlar da kıyamet günü diriltilecek, onlar da hakkını alacak. Hatta Efendimiz buyuruyor, o hakkını alan deve diyor, kıyamet günü onu çiğneyecek, ezecek diyor ayakları altında diyor. O için bu mahlukat hakkına da çok dikkat etmek. Hep yarına hazırlanmak bu. Bazı ameller vardı küçük görürüz. Orta gördü büyük görür. Fakat o küçük gördüğümüz Allah rızasına dikkat etmek. Küçük görülen Allah'ın kahrının tecellisine de dikkat etme. Kedisini umursamayan ibadetli bir kadın cehenneme gitti dedi. Kedi ölüyor. Bakımsızlıkta. Kapıdaki kapımıza gelen kedi ve köpekten de mesulüsün. Günahkar bir kadın bir köpeğe su verdi, kurtuldu buyuruluyor. Hatta bir seyyah Osmanlı zamanı İstanbul'a geliyor. Baktım diyor Galata'dan bu taraf diyor. Yukarıda Hristiyanlar oturuyor şeyde. Bu Beyoğlu taraflarında filan. Bu diyor Galata'dan diyor bu tarafta diyor oturanlar. Baktım diyor, o kediler köpekler çok diyor. Onlar baktım ya merhametli insanları sığınıyor diyor. Yukarıya çıktım baktım ya Galatasaray'ın yukarı gayrimüslim olduğu yani orada fazla kedi köpek göremedim diyor. cenab bütün mahlukatı bizim için yarattı. Hepsi bir ibret, Cenab-ı hepsini oku buyuruyor. Musavvir, cenab -ı ı oku. Elbari, Cenab-ı Hakk'ı oku. Elbari sıfatıyla oku, elmusavvir sıfatıyla oku. İnsan bir tasarrufçudur, bir mümin tasarrufçusudur. Kendisini verdiği hudutlar için kullanacak, Allah infak edecek. Sana sorarlar diyor ayet-i kerimede ne kadar verelim diye. Kulül af buyuruyor Cenab-ı Hak, fazlasını ver buyuruyor. Ne kadar vereceksin? Lentenar bir râhta tün fukû Ne kadar Allah'a seviyorsan o kadar vereceksin. Bir faniyi ne kadar seviyorsun? faniye ne kadar ne kadar harcıyorsun? cenabak uğrunda sırf bu para değil mesain, gayretin, istidatların ne kadar bunları Allah yolunda kullanıyorsun. Ondan sonra gelen ayet Allah'ı unutan ve Allah'ın da onları kendileri unutturduğu kişiler gibi olmayın. Demek ki insan Allah'ı unuttuğunda yani gaflete büründüğü zaman günah işlemeye başlıyor. Hiçbir zaman bir ya Rabbi derken bir çelme takmaz. Besmele çekerek bir haksızlık yapmaz. Dili bir yılan dili olmaz, hakaret etmez. Ancak Allah unutulduğu zaman günahlar işlenmeye başla. Ve günahlar da cennete girme yasakları. Cennete girme yasakları arttıkça kalpte kararmaya başlıyor ve tabi hale geliyor. Bir musiki gibi günah işlemeler bir zevk haline geliyor. Günahlarda cazibe var. Zaten cazibe olması kimse günah işlemez. Onun cevabı Allah'ı unutan, bu yüzden Allah onları kendi unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor. Onun için hep ham halinde olmak, şükür halinde olmak, zikir halinde olmak. Her halde besmeleyle başlamak. Bizzat diyor, bir Allah diyor, sen diyor besmele çektiğin zaman diyor, bir sefer Allah'a Allah'a sanıyorsun diyor. Allah Celle Celalı diyor, sana üç defa cevap veriyor diyor. Bismillah diyorsun, Allah'a sınıyorsun, sana bir cevap veriyor diyor. Rahman sıfatını bahsediyorsun, seni muhafaza edeceğini diyor. Rahim sıfatını bahsediyorsun, er Rahim seni inşallah ahirette koruyacak. Sana üç türlü cevap veriyor diyor Cenab-ı Hak. Sen bir sefer Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Demek ki Cenab-ı bu ihlas onu demeyi nasip etsin. İşimiz bitti elhamdülillah. Çünkü o gücü veren Cenab-ı Hak, işimizi bittiren biz değiliz Cenab-ı Hak. İçimizden bir yanlışlık geçti. Hemen estağfurullah el demek. Kötü bir havadis geldi. İnna lillâh ve beynna il demek. Cenab-ı Hakk'a bir şey istiyor. Bir şerrin kalkmasını istiyor. La havle ve la kuvveti illa demek. Yolda giderken işimizde bol salvat-ı şerifi, bol kelime-i teyvit getirebilme. Yani Cenab-ı Unutulmaması, Allah'ı unutan ve Allah'ın da kendini unutturduğu şey gibi olmayın buyuruyor. Bir Selamet yolları hep, terbiye yolları. İki ayet sonra da bir misal veriyor Cenab-ı Hak, bir nimetini bildiriyor. Ne kadar bu nimete bir tefekkür halindeyiz, onu Cenab-ı Hak, eğer bu Kur'an'ı diyor Cenab-ı Hak, bir dağa indirseydik, daha şuur verseydik, daha idrak verseydik, muhakkak gidiyor, onu, o Allah korkusundan baş eğerek parça parça, İnfilak ettiğini görürdüm buyuruyor dağın diyor. Demek ki burada insan niye infilak etmiyor? Demek ki gaflet, gaflet kaplıyor. Demek gaflet kalktıkça, gafletin kalkması zaruri ki Cenab-ı Hakk'tan korkacak, amel-i salihlere doğru istikamet alacak. Biz diyor bu misali diyor, daha indeseydik, daha infilak ederdi, insanlar düşünsünler diye bu misali Cenab-ı Hak bildiriyoruz diyor. Soruyor Cenab-ı Hak, onlar Kur'an incelediğini düşünmüyorlar mı buyuruyor. Yoksa kalplerin kilit mi var, kalplerin yok mu onların diyor. Biz her türlü misali verdik diyor, misal alan yok mu diyor. İbret alan yok mu buyuruyor. Bir hukuki mektup gelse bir hukuk müşavirine gidiyoruz. Tıbbi bir arıza olsa bir doktora müradede, en iyi doktoru bulmaya çalışıyoruz. Bir maliyeden mektup gelse bir maliye müşavirine gidiyoruz. Demin Kur'an-ı Kerim'e müracaatımız ne kadar? Herkes yarına hazırlansın buyuruyor Cenab-ı Hak. Hep Kur'an-ı Kerim orada bu misaleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz, buyuruluyor